Bölüm 192 Sabah ve Yatsı namazlarında cemaate devamın önemi. Hadis 1071 Osman İbni Affan'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuşlardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa bütün geceyi namaz kılmış gibidir. Tirmizi'nin sünenindeki rivayetse şöyledir. Osman İbni Affan'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim yatsı namazında, cemaatte hazır bulunursa, gecenin yarısını namazla geçirmiş gibi sevap kazanır. Yatsı ve sabah namazlarında, cemaatte bulunan kimseye ise, bütün geceyi namazla geçirmiş gibi sevap vardır. Hadis 1072 Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Eğer insanlar yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmaktaki sevabı bilselerdi, emekliyerek de olsa cemaatle namaz kılmaya gelirlerdi. Hadis 1073. Yine Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun Rivayet edildiğine göre, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Münafıklara yatsı ve sabah namazından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. İnsanlar bu iki namazda ne kadar çok sevap olduğunu bilselerdi, emekleyerek bile olsa bu cemaate gelirlerdi.